Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Sizden gelen sorularımızı yine İsmail'a fıkıh kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yine soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de sorularınızı bizlere hem Lale Gül TV'nin WhatsApp üzerinden hem de ilmihal et lalegül tv.com bizlere gönderebilirsiniz. Elbette gelen sorular arasında çokça tabii ki bakmış olduğumuz üzere şunu görüyoruz ki mükerrer çok soru var. Yani daha önce yapmış olduğumuz programlarda cevaplanan am Birçok soru yani genel manada cevaplanması gereken birçok sorumuzun cevabını aslında bizler bir önceki programlarımızda sizlerle birlikte paylaşmışız. Bunlarla ilgili de detaylı bilgileri de ilmihal.com.tr adresinden yine sizler bu sitemizi ziyaret ederek oradan hem bölümleri izleyebilirsiniz hem de soru cevap şeklinde ve arama butonuna da istediğiniz soruyla alakalı kurbandır, zekattır veya mirastır gibi oraya kelime başlıklarını yazarak o konuyla alakalı sorulmuş bütün soru cevap lara da oradan ulaşma imkanına sahip olabilirsiniz ve yine farklı sorularınızı da yine bizlere gönderebilirsiniz. Ayrıca acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa da onlar da İsmaila e fetva hattını arayarak oradan yine sabah saat 10'la akşam 4 arasında sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür, Allah razı olsun. Rabbim daha iyi günler cümlemize nasip etsin Amin inşallah. inşallah. Allah razı olsun hocam. Tamam. İlk sorumuza başlıyoruz hocam programımıza. Güneşin doğmasına 30, 32 dakika vardı. Sünneti evde kılmak yerine direkt camiye gidip cemaatin durumuna göre sünnet yetiştirip yetiştiremeyeceğime göre hareket ederim dedim. Camiye vardığımda kamet yeni bitmişti. Ben hemen sünnete durdum. Sonra imam namaza başladı ve Fatiha'dan sonra Alak suresini okudu. Ben sünneti bitirip farza niyet ederken imam secde ayetini okudu. Ben secde ayetini namazın dışında duydum. Rükuda imama yetiştiğim için birinci rekat'a yetişmiş oldum, namazdan sonra ihtiyaten tilavet secdesi yaptım, ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu suali içinde iki ayrı suali de çıkarma imkanımız var. Birinci olarak bir insan sabah namazını camiye gitse ve daha önce sünneti kılmamışsa ve kamet getirilip de imam efendi namaza başlayacaksa ne yapmalıdır? Sünneti terk edip direkt sabah namazının farzına mı uymalı yoksa her halükarda sünneti kılmalı mı? Kardeşimizin sualinde buna da aslında cevap vermemiz gerekir. İkinci olarak da bir insan namaza iktida ise, farz olan bir namaza imama iktida edecek olsa, uyuyacak olsa ancak birkaç sekat kaçırdıktan sonra bunu yapsa, mesbuk olsa yani ve namaz içinde imam efendi e, tilaveti gerektirecek olan bir kıraatta bulunsa, yani tilavet secdesini gerekli olan secde ayetini okuyacak olsa bu durumda imam efendi namazın sonunda secde yapacaktır. Mesbuk olan bu kimse bu secdeyi imamla beraber yapmalı mıdır veya namaz dışında mı yapmalıdır? Çünkü neticede o secde kendisinin uyduğu anda okunmamış idi. Evet. Önceden okunmuş olan ayet bu kişiyi bağlar mı, bağlamaz mı? Aslında sual eden kardeşimizin e, özellikle üzerinde durmuş olduğu mesele bu. Evet. Bu başıma ilk defa geldi diyor. Çünkü ikinci rekata yetiştim ama birinci rekatta e, imam efendi secde okumuş. Ben onu işitmemişim. E, namazdan sonra yaptı ama ben namazdan sonra tekrardan ihtiyat olarak onu bir daha yaptım. Bu doğru mudur değil midir bunu sual ediyor. Şimdi birinci meselede e, sabah namazının sünnetini öncelikle hüküm açısından ortaya koymamız gerekir. Sabah namazının sünneti müekez sünnettir. Hatta o derece müvekked sünnettir ki öğle namazının sünneti de ilk sünneti müvekked hmm. olduğu halde ondan daha kavi bir sünnettir. Hmm. E, bu kaviliğini yani bu güçlü olduğunu nereden anlıyoruz? Bir insan keyfi olarak kıyamı terk ederek nafile namazı kılabilir. Yani secdesini yapar ama kıyamı terk eder, oturarak kılabilir. E, sünnet namazları ve nafile namazları böyle kılması her ne kadar sevabının eksik olmasına sebebiyet verse de sıhhat açısından bir problem teşkil etmez. Evet. Nafile namazlar. Ancak sabah namazının sünneti istisna edilmiştir. Bir insan keyfi olarak e, sabah namazının sünnetini keyfi derken herhangi bir mazereti olmaksızın yani kıyamı yapabilecek imkan olduğu halde kudreti olduğu halde ben oturarak bu namazı kılmak istiyorum diyecek olsa bu kimsenin sabah namazının sünnetini kılmasına olanak yoktur, imkan yoktur. Bu dediğimiz gibi bu sünnetin diğer sünnetlerden ne derece farklı olduğunu gösteren e, bir İşlem. Bu sadece sabah namazının sünneti, sünneti için geçerli. Evet. Bir de teravih namazı bu da sünneti müekkettir. Burada da kişi keyfi olarak oturarak kılabilir mi? Namazın sıhhatine etkiyi olmasa da mekruh olduğu kitaplarımızda meskürdür. Evet. Ama diğer sünnetler için böyle bir kerahat yoktur. Sadece sevabı azalır eğer keyfi bu uygulama ise. Ama sabah namazının sünneti sahih olmaz. Teravih namazı ise sahih olmakla beraber mekruh işlemiş olur. Dolayısıyla sabah namazının sünnetinin bir nevi değeri, önemini bu ifade eder. Keza hiçbir sünnet namaz vakit geçtikten sonra kaza edilmezken sabah namazının sünnetinin kazası vardır. Öyle ki eğer kişi sabah namazını farzıyla beraber kılamamışsa ve vakit de çıkmışsa öğle vaktindeki kerat vaktine kadar farz ile beraber sünneti de kaza etmeli ee, ama öyle vakti girdikten sonra artık o sünnetin kazası yok. Sadece farzı kaza edecektir. İmam Muhammed Rahimullah ise diyor ki, Kişi farzı veleki kılmış olsa bile sadece sünneti kılamamışsa bu kişi yine sünneti kaza etmelidir diyor. öyle vaktindeki kerat zamanına kadar. Yani öğle namazından takribi olarak yarım saat öncesine kadar e, kişi sabah namazının sünnetini dahi kaza etmelidir. İhtiyat sadedinde bu görüşte amel edilmesi güzeldir. Şimdi buna göre meseleye baktığımız zaman bir insan camiye gelse, sabah namazında camiye gelse ve sünneti de daha kılmamış ise ve imam efendinin sabah namazının farzını kıldırmak üzere tekbir aldığını da görse hmm. ne yapmalıdır? Eğer bu manzara sabah namazının haricindeki diğer namazlar için söz konusu olsaydı hiç şüphe yok ki direktmen imama iktida etsin evet. derdik. Daha sonradan o sünneti kılar eğer vakit kerat vakti ise kılmayacak derdik. Ancak sabah namazı noktasında kitaplarımızda diyor ki bu kişi için iki durum söz konusu. Ee, bakacak eğer ben bu sünneti kılmam durumunda imama yetişebilme ihtimalim var mı yok mu? Bakın iftidat tekbirine değil birinci rekata değil. Imama yetişebilme imkanı yani e, namazın son rekatı dahi olsa hatta teşehhüt dahi olsa hmm. eğer imama yetişebilme ihtimali varsa bu sünneti asla terk etmemeli. caminin bir köşesinde önünden kimsenin geçmesine e, imkan vermeksizin yani böyle bir e, sıkıntı doğurmaksızın bir köşesinde sabah namazının sünnetini kılar hmm. ve derhal gider imama iktida eder ve ne kadarını yakalamışsa o kadar devam eder ancak sabah namazının farzını kaçıracak eğer sünneti kılarsa yani selama yetişemeyecek evet. böyle bir durumda ise bu kişi sünneti terk eder imama iktida eder farz bittikten sonra güneş doğana kadar ki vakitte zaten başka bir namaz kılınmayacak, güneş doğduktan ve keraat vakti çıktıktan sonra, yani işrak vakti girdikten sonra da, e, öğle vaktine kadar, öğle namazından takdip olarak yarım saat öncesine kadar, bu sünneti de kaza eder. Dediğimiz gibi İmam Muhammed Rahimullah'ın görüşü doğrultusunda. E, peki, e, imama yetişebiliyor ise, o zaman illaki bu sünneti kılmalıdır. Hatta kitaplarımızda diyor ki, e, imam'a yetişeme ihtimalinden dolayı yani öyle bir kritik noktadasın ki eğer sabah namazının sünnetini sen sünnetlerini yerine getirerek kılarsan yetişemeyeceksin. Ama sünnetlerini terk ederek kılarsan örneğin subhaneke duasını okumadan hıh hmm. e, çekmeden rukü ve secdede üçer kere değil de birer kere subhan rabbiyel alâ veya subhan rabbil azim diyerek kılarsan imama yetişebiliyorsun ama bunları tam yaparsan yetişemiyorsun. Bunlardan noksanlık yapar ve o imamın namazını yetişmek hmm. noktasında sabah namazının sünnetini kılardır. Yani subhanehi okumadan, euzu çekmeden, e, keza e, tesbihleri üç kere değil de Bir birer kere, kere yapmak evet. suretiyle e, kişi sünneti kılar ve sünnet selam verir vermez hemen imama iktida edecektir. Hmm. Bu şekilde yapması gerekir. Bu sual eden kardeşimizin birinci sual olarak yani Sualin içindeki birinci bölüm olarak buna cevap vermiş olduk. Evet. Bu da zaten öyle yaptığını Kardeşimiz ifade ediyor. Çünkü evet. evde kılmadım diyor ne olur ne olmaz geç kaldım camiye gideyim imamın durumuna göre artık sünneti kılarım veya kılmam diyor. Hmm. Orada yapması gereken reçete bu anlattığımız gibi. Peki e, imama uyduktan sonra imam daha önceden secde ayetini okumuşsa önemli değil. İktidar edildikten sonra artık imam ne yaparsa yani namazdan selam verip tamamıyla çıkana kadar siz ona iktida etmek zorundasınız. Hmm. İmam selam verip namazdan çıktıktan sonra ne kadar kaç rekat kaçırmışsanız kalkarsınız bunları e, kılacaksınız tek başına. Evet. Ama bu zaman zarfına kadar imama iktida etmek zorundasınız. Hatta kitaplarımızda geçer mesbuk olan bir kimse yani sonradan imama yetişen bir kimse yani rekat kaybı olan bir kimse öyle diyelim. Son teşehüdü imam efendi ile beraber yaparken teşehüdü okuduktan sonra imam selam vermeden kalkması doğru mudur değil midir? Yani nasıl olsa benim rekat kaybım var. Ben hı hı. bunları tek başıma kılacağım. Teşehüdü de yaptım. İmam Efendi sali barik dualarını okuyor. Onu beklemeden kalkayım. O arada eksiklerimi telafi edeyim deyip ayağa kalkması uygun mudur değil midir? Deniyor ki mekruhtur. Çünkü ihtimal vardır ki İmam Efendi'nin sehir seycesi vardır. Veyahut da e, gerçi tilave secdesi olmaz o dönemde, sevir secdesi evet. vardır. O sevir secdesini yapacağından dolayı, e, yapma Bekleniyor. ihtimalinden hmm. dolayı beklemelidir. Hatta beklemeyip kalksa ve rekatını secdeyle de kayıtladıktan sonra, imam sevir secdesini yapacak olsa namazı bozulur. Allah Allah. Bu derecedir. O yüzden imam tamamıyla namazdan ayrılmadıkça, kişiye kaçırdığı rekatları kılmak üzere ayağa kalkmayacaktır. Hmm. Ee, ve bu esnada İmam Efendinin yapmış olduğu kıraat da varsa kıraattan kaynaklı olarak e, tilave secesini imamla beraber yapar. Ee, peki e, namazın içinde duyup da yapmadığı tilavet secdesi, yani nasıl olmuştur? Siz camiye girdiniz, hı hı. imam efendi o anda tilavet secdesini okudu ama siz sünneti kılıyordunuz. Evet. Ee, dolayısıyla o secdeyi işrak edemediniz. Ee, i̇mam efendi hemen secdesini yaptı, kalktı ve daha sonradan e, siz namazınız bittikten sonra imam uydunuz. Şimdi tilavet secdesini işittiniz ama yapamadınız. Evet. Çünkü o esnada siz sünneti, sünneti kılıyordunuz. Kılıyor. Bu durumda namazdan sonra yapması gerekir mi, gerekmez mi? İşte kardeşimizin tam suali de bu. Başıma ilk defa geldi hmm. diyor. E, gerekmez. Çünkü bu sulbidir. Yani sulbi derken namaz içinde okunan bir kral e, tilavet secdesidir ki namaz içinde okunan tilavet secdesi namaz dışında yapılmayacaktır. Hmm. Hem okumada hem dinlemede. Namaz içinde dediğimiz o secde zaten normal yapmış olduğumuz secde değil mi hocam? Yok Haydi onu kastetmiyoruz. Evet. Yani şöyle söyleyelim. E, diyelim ki camiye girdiniz, baktınız ki imam Efendi tekbir almış, sabah namazını kılıyor. Siz dediniz ki bu arada ben sünneti evet. kılayım dediniz. Tekbir aldınız, sünneti kılıyorsunuz. Hı hı. Bu arada imam Efendi kıraatlı yaparken tilavet secdesini gerektiren bir ayet okusa. Evet. Ayet okuduktan sonra eğer kıraatını devam ettirecekse o anda Allahu Ekber der, secde yapar. Yani evet. namazın secdesini değil, Bir tilavet anda, secdesini yapar. secdesi yapar o anda. O anda yapar. Onu Hı -hı. yaptığı zaman siz ona e, uyamadınız. Çünkü sünnet kılıyorsunuz. Evet. Ama ayeti işitmiş oldunuz. de vacip oluyor. Kanaatı Hı -hı. oluştu bu kardeşimiz için. Ama uyamadınız. E, i̇mama uyuduktan sonra da İmam Efendi zaten o secdeyi yapmış oldu. Yani bitirmiş oldu. Bu benim zimmetimde borç olur mu? Namazdan sonra yapmam gerekir mi? Sual bu şekilde. E, deniyor ki hayır. Namaz içinde okunan namazın içinde dinlenilen damaz dışında yapılmasına bir vücubiyet yoktur. Bu kişiye böyle bir vücubiyet yok. Ha Kardeşimiz ben ihtiyat olarak yaptım demiş. E, yapmasında bir Zaten mahsur yani. lazım gelmez. En azından bu konudaki farklı görüşleri de e, göz ardı etmemiş olur. Ama böyle bir mecburiyetin olmadığını da bilmesinde fayda vardır. Şimdi ben bu soruyu da e, tabii ki size paylaşırken hocam ben de ilk defa böyle bir şeyi hani görmüş oldum veya duymuş oldum. Evet. E, namaz içerisinde mesela tilavet secdesi şey gerektirecek ayeti kerime okundu. Devam edecekse dediniz hemen o anda secdeye Secdeye gider gidiyor, Kalkıyor Kalkar ondan sonra kaldığı yerden kıraatına devam eder Ve bu şekilde namazını bitirir Devam ediyor devam eder. Ama yani eğer bu ayetten sonra 3 ayette. ayetten daha kısa ayet okuyacaksa Namazın rüküsüne giderken O rükü aynı zamanda O tilave secdesi yerine de kaim olur hmm. Bir daha ikinci hmm. kez bu secde yapmasına gerek yok hmm. Ama özellikle hatim yapanlar Veyahut da işte e, Cuma sabahları e, imam efendiler. Secde ayeti okuduklarında o secdeyi cemaatine daha önceden de bunu duyururlar ki, yani kargaşaya sebebiyet vermesin, evet, secde okuyacağım, secde secdeye varacağım, sizin bu konuda bir yanılgı oluşmasın. Bu bilgiyi cemaatine hatırlattıktan sonra İmam Efendi secde ayetini okur. Tekbir alır. Hep beraber secdeye giderler. Tekbir alır. Secdeden kalkar hmm. ve kaldığı yerden kıraatına devam eder. Hmm. Zaten sual de bu yönde evet, gelmiş. Evet hocam. Peki hocam mesela camide bazen oturuyoruz ya böyle. İşte bazı arkadaşlar geliyor. Namaza geç kalmış oluyor. İşte cemaat yapıyorlar diyelim mesela. Akşam namazı veya yatsın namazında, sabah namazında olabilir. E, o anda mesela secde ayetini okusa... Boşta duran bir kimse için... Vacip olmayacak. Çünkü dedik ya namaz, namaz içindeki içinde. namaz içine tamam. mahsustur. Namaz dışında namaz dışına mahsustur. Tamam Zaten soruda buna yönelik. Evet hocam. Şimdi bir diğer sorumuz da hocam. Belediyeler bazen merkezi bölgelerde bazı hizmetler karşılayabilmek için... ...arsaya ihtiyaç duyduğundan buralardaki arsa sahiplerine... ...başka bir yerden arsa verip onların arsalarıyla Trump'a yapıyor. Tabii bunu yaparken arsa değerleri eşit olmadığından... Bunlar arasında metrekare farkı oluyor. Örneğin 1000 metrekare arsayı çalışan alıp kamulaştırarak şahsa daha düşük değerde 1200 metrekarelik başka bir arsa veriyor. Böylelikle arsa değerlerini eşitleyip mahsuplaştırıyor. Bu fark faiz midir? Bu alışverişin işlemlerini yapmak, hesabını da tutmak caiz midir? Şimdi e, sual eden kardeşimiz şöyle bir şüpheye düşüyor. İki taraf birbirine arsa veriyor, hı hı. alıcı arsa veriyor, satıcı da o arsa veriyor. Arsalar aynı cinstir, allah Alem o mantığı yürütüyor. Ama biri diğerinden metrekare olarak biraz daha fazla. Evet. Bu fazlalık faiz olur mu? Ribel-Fadl burada evet. tahakkuk eder mi? E, ribanın tahakkuk edeceği, yani Ribel-Fadl veya riben nesanın tahakkuk edeceği yerler ribevi mallarda olur. Ribevi mallarda e, riba illetini içinde barındıran akit yapılarıdır. Nedir bu? cins birliliği bir de ölçü kadir birliliği bu da cins birliliği olabilmesi için o ürünün o malın misti bir mal olması veya o cinse itibar edilmesi şimdi arsa dediğimiz ürünler arsa dediğimiz mallar kıymete tabi olan mallardır ribevi mallardan değildir yani faizin cari olacağı mallardan değildir. Böyle olduğundan dolayı bir insan 2 metrekare arsayı 1 metrekare arsayla veya 100 metrekare arsayı 200 metrekare arsayla değiştirmesinde burada bir fazlalık var, bu fazlalık faizdir denmez. Hmm. Çünkü netice itibariyle arsa dediğimiz ürün e, ya misli ürün olmalıdır yani veya şöyle söyleyeyim bir mal ya mislidir veya kıyamidir. Hmm. Misli demek e, çarşıda ve pazarda onun gibisi var. Arada bir farklılık yok. Farklılık olsa da kayda değer bir farklılık hmm. yok. Böyle bir ürün misli ürün olarak bakılır. Buğday, arpa, şeker, hurma bu kabildendir. Hmm. Veya fabrikasyon ürünler, partisi devam eden ürünler birinci el. İkinci ele hmm. düşmedikten sonra bu kabildendir. Kıyım olan ürünler ise onun gibisi çarşıda, pazarda yok. Olsa bile olsa bile arada bir tefavut, bir farklılık var ve o farklılık kayda değer bir farklılıktır. Hmm. Ki bunu biz arsaya baktığımız zaman bir arsa hiçbir zaman ikincisi bulunmaz. Çünkü arsa yerin ismidir. Evet. Yani işte o bölgede, o konumda olan arsa dünyada bir tanedir, o da odur zaten. Onun bir ikincisinden bahsedemeyiz. O yüzden bu kıyemi bir maldır. Kıymete tabi olan bir maldır. Böyle bir mal aynı kendi gibi başka bir mal ile takas edildiğinde ribaya taluk eden yani ribevi mallardan olmaması hassebiyle birinin diğerinden fazla olması diye bir şeyden bahsedemeyiz. Çünkü neticede bu kıymet ile ölçülecek. Yani kıymet ki o mal yerine kaim oluyor. O zaman bunun değerini ifade eden burada fazla bir ürün verilebilir. Evet. Şöyle misallendirelim. Mesela işte 100 çuval buğday ile 100 çuval buğdayı takas edeceğiz. Burada eşit olması gerekir. Çünkü ikisi de aynı cinstir. Yani mislidir. Dolayısıyla 101 çuval verirsek bir tarafta o bir çuvalın karşılığı olmayacağı için bu faiz olur. Ama 100 çuval pirinç ile 110 çuval Buğdayı takas edecek olursak pirinç ile buğday farklı cins olacağı için oradaki fazlalığın, on çuval fazlalığın karşısı yok denmez. Çünkü değere tekabül evet. edecek. Ki bizim misalimize sual eden kardeşimizin örneğinde ise ortada olan mal zaten misli bir mal değil. Kıymete tabi olan bir maldır ki kıymete göre itibar edilir. Dolayısıyla bunun karşısında verilecek olan arsa her ne kadar arsa ismiyle anılmış olsa bile karşısındaki mal konumunda değildir. Evet. Yani tamamıyla kıymeti baz alınmış olan bir mal olacağı için orada fazlalık da olsa o fazlalık riba diye nitelendirilen bir fazlalık değil. O değeri karşılamaya yönelik bir fazlalıktır. Evet. Yani senin bulunmuş olduğun o konumda 100 metrekare arsanın değeri benim sana vereceğim yerde 150 metrekare arsa değerine tekabül ettiği için arz ve taleptir, pazarlıktır. 150 evet. metrekare evet. veririm. Sen dersin ki yok 170 olsun, hadi 160'ı anlaştık. Bu pazarlık Pazar. usulü yapılan bir işlemdir ki burada biz e, ribel fadil veya ribel nesanın tahakkuk etmesinden bahsedemeyiz. Hmm. O yüzden e, bu kardeşimiz e, bu suali sorarken meseleyi ribevi mal olarak değerlendirilmiş. Böyle bir şey değil. Daha Hatta bunu farklı misallere de getirebiliriz. Ben sana iki tane araba veririm, sen karşında bir tane araba verebilirsin. Yani e, işte e, ben sana... E kullandığım ikinci el iki tane kitap veririm. Sen bana farklı bir kitap beş tane kitap verirsin. Hmm. Burada işte biri diğerinden fazla. Dolayısıyla bu fazlalık faizdir denmez. Çünkü her fazlalık faizdir diye nitelendirilmemektedir. Evet, malın değerine göre de Malın ribevi, ribevi mal olup bir, evet, olmaması göre. doğrultusunda hareket edilecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda yine güzel bir sorumuz hocam. Cuma namazı ya da bayram namazının birinci rekatına geç kalırsak namaz sonunda ne yapmamız lazım? Şimdi e, cuma namazı konusunda normal vakit namazında ne yapmamız gerekiyorsa aynısını yapmamız gerekir. Burada muhtemeldir ki kardeşimizin sualı şu yönde. Cuma namazı hani, öğle namazı vaktinde kılınıyor. E, ben imam efendiye yetiştim ama namazı tam onunla beraber başlamadım. Acaba namazım öğle namazı yerine kaim olacağı için dört rekat mı kılmam gerekir? Muhtemelen aklında olan sual budur ki bunu anlayabilmek için bu suali soruyor. Hayır. İmama iktida etmesiyle namazı cuma namazı olarak inikat etmiş, hmm. bağlanmış olacağı için kaç rekat kaçırmışsa o kadar rekatı tek başına kendisi cuma namazı olarak kılacaktır. Öyle namazı olarak değil. Hmm. Örneğin cuma namazına gittiniz. İmam efendi son teşehhütte. Cuma namazının son teşehhütte. Yani iki rekat kaybetmişsiniz. Hmm. Allahu ekber deyip tekbir alıp hemen oturacaksınız teşehhüde. İmam efendi selam verdiği zaman kalkıp Subhan herkeden başlayarak iki rekat daha kılacaksınız ki kıldığınız bu namaz cuma namazıdır. Evet. Öğle namazı değil. Hı hı. Cuma namazı için bunu söyleriz. Bayram namazı için de meseleye baktığımız zaman aslında bayram namazı cuma namazından bu noktada farklı değil. Yani yine bayram namazı olarak kılınacaktır. Belki e, kafayı karıştıracak nokta bayram namazında zait tekbirler vardır. Birinci rekatta üç tane aldığımız zayi tekbir, ikinci rekatta üç tane aldığımız zayi tekbirler vardır. Bunların kazasını nasıl yapacağız? Bu durumda şimdilik varsayalım ki camiye geldiniz bayram namazı kılmak için ve imam efendi rükuda, yani daha birinci rekatı kaybetmediniz, derhal tekbir alıp rüküye varırsınız ve rükuda o zayi tekbirleri alırsınız. Yani üç tane o zayi tekbir dediğimiz Allahu Ekber diye alınan var ya, hı hı. o tekbirleri e, rüküde imam Efendi beraber alırsınız. Ama vardığınızda diyelim ki imam Efendi rükudan kalktı ve eğer siz yetiştiremediniz. Yani birinci rekat kaçtı. Evet. Önemli değil. İkinci rekatı İmam efendiyle beraber kılarsınız. İkinci rekat bittikten sonra e, son teşeğüdü yapıp, İmam Efendi selam verdiği zaman siz ayağa kalkarsınız. Sizin için bayram namazının birinci rekatı daha henüz kılınmamıştır. Hı hı. Ve birinci rekatı dediğimiz gibi Subhaneke'den başlamak suretiyle bir iptidada ne yapılması gerekiyorsa aynısını yaparsınız. Yani evet. Subhaneke duasını okur, e, zayi tekbirleri alır, sonra Fatiha, Zamm-ı Sure tekbir alarak o rekatı da hı hı. kılmış olursunuz. Şekilde Bu şekilde tamam. namazı e, mesbuk olarak e, yerine getirmiş olur. Hocam namazlarla alakalı özellikle e, birçok kardeşimiz de bunu sorularında yansıtıyor. Ee, diyorlar ki mesela, bu Ramazan'da çokça yaşıyorlar teravih namazlarında mesela. Diyorlar ki ya biz daha salli barik okumadan hoca selam verdi. Evet. Ondan sonra yani normal namazlarda da bu oluyor. Veyahut işte tam ben Rabbena duasını okuyordum. Yarısına geldim, hoca selam verdi. Ne yapmam lazım? Gibi durumlar var. Buradaki Durum nedir hocam? Nasıl yapmak ee, lazım? Yani bu konuda aslında imam efendilerin biraz daha dikkatli olmalı. Arkadaki cemaatini düşünerek e, namazlarını kılmaları. Hı -hı. Düşünmek her yönde düşünmektir. Yani cemaatinin yaşlı olması durumunda onların halini düşünmesi e, veyahut da tam tersi durumda onların halini düşünmesi noktasında. E, Tabi namazdan ödün vererek değil, Hı -hı. taviz vererek değil. Şimdi ama bazı cemaat vardır ki yani yeni öğrenmiştir çok yavaş okuyordur, yetiştiremiyordur. O kişinin bireyinde olan bir meseledir ki onu dikkate alarak bütün cemaatin namazını tehkir etmek bundan da bahsetmiyoruz. Böyle bir durumda imam efendi selam verdiği zaman son teşehhütte ki bitmiş demektir. Siz daha henüz salibari okuyorsunuz veya işte Rabbena atina veya Rabbena gıfirli dualarını okuyorsanız bunu bitirebilirsiniz. Bir zararı yoktur. Bitirdikten sonra selam veriyorsunuz. Bitirdikten verirsiniz. sonra selam verip namazdan çıkarsın. Velev ki bitirmemiş olsan bile imamla beraber selam versen yine bir zararı olmayacaktır. Hı -hı. E, neticede farz olanı yerine getirmiş olacaklar. Teşehhüdü yapmış olur. Yani imam efendi hemen selam verelim mi vermeyelim mi diye Yok gerek yok. Yani duayı bitirmelerinde mani yok yok. Bitirebilir. Hı -hı. Bitirdikten sonra selam vererek namazdan çıkarlar imamla beraber. Evet. Ama o tabi fasıl olmayacak. Yani şöyle ki imam efendi sağ tarafına selam verdi. Ee, üzerine bir sehv olduğundan dolayı sehiv secdesine varsa ben ona uymayayım şu dualarımı bitireyim ha, diyemeyecek. Orada şey yine edeceğim. imamla beraber imama iktidar etmesi gerekir. Yani çok arayı da açmama kaydıyla. Evet. Hocam geçen programımıza şey konuşmuştuk ya namazın işte mezheplere göre işte biri sünnet biri vacip şeklinde uyabilir Uyamazsın nafile namazlarda. E, normal namazlarda da e, mesela Şafi mezhebinden bir kardeşimiz imamlık yapıyor. Onun arkasında biz Hanefi mezhebinden olarak durduk. Öyle namazını kılıyoruz. O anda mesela görsek ki e, imam efendinin işte ayağı kanadı veya eli kanadı ona göre mesela namaz bozulmuyor. Bizimle yapmamız lazım bu durumda. Şimdiki aslında bunu e, ilim meclisi programında evet. dillendirmiştik. E, İmam Merginani'den bir nakilde bulunmuştuk, et-tecnis sahibi. E, bir mezhebe mensubiyet, o mezhebin hükümlerini sadece o mezhebin tabirlerine hasır kılmak değildir. Yani Hanefiler şöyle düşünmüyor, kan sadece Hanefilerin abdesini bozar demiyor. Hı. Kan Müslümanların abdestini bozar. Bu itikatta, bu düşüncede ve karşı tarafta da meselesini buna göre konumlar. Keza şafi mezhebine mensup olan bir kardeşimiz, işte kanın vücuttan akması veyahut işte abdesti bozmama noktası veyahut da nikahlanması helal olan bir kadına temas etmesi abdestini bozması. Bu noktadaki bu görüşü sadece bu şafilere göre böyledir demiyor. Bu bütün Müslümanlar için böyledir. Dolayısıyla herkesin kendi zamına göre karşısındakini de kendi mezhebi kurallarıyla değerlendirmiş evet. olacak. Şimdi bu örnek üzerinden gidecek olursak, Hanefi olan biri, diyelim ki Şafi olan bir hoca efendi iktida edecek. Gördü ki elinden biraz önce işte kan aktı. Ee, Şafii mezhebine göre abdesti bozulmadığını biliyor ama Hanefi mezhebine göre bu kimsenin abdesti olmaz hmm. ve ben kendi zamıma göre abdesti olmayan birine iktidar etmiş olurum ki bu benim açımdan caiz olmayacaktır. Hmm. Bunun tam zıttını düşünelim. Nedir bunun zıttı? Ee, fark ettik imam efendinin eli bir bayana temas etti. Ee, yani bunu illaki haram yolla bir temas olarak hanımın. da düşünmeyelim. Hanımına temas etti ve hanımında senin mahremindir. Gördün yani. Hı hı. Yani meşru bir çerçevede bunu düşünme imkanımız var. Ee, ama o imam efendi bunun farkında değil. Ee, sana imamlık yapacak. Ee, sen biliyorsun ki hanıma yani temas etmesi Hanefilerce abdeste zarar getirmez ama onun kendi itikadına göre abdesti bozulur. Evet. Ama onun farkında değil. Benim ona iktida etmemde benim ona uymamda bir mahsur var mı? Hiçbir mahsur yoktur. Çünkü ben kendi kanaatimde, kendi zanımda, kendi iltizam ettiğim kurallar doğrultusunda, hmm. e, yani havzada e, abdesti olan bir kimseye ben iktida ettim, uydum. Bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Ama tabii burada dediğimiz gibi senin bundan haberin olmaması gerekir. Hmm. E, teclis sahibi diyor ki, eğer şafi olan o kişi elinin bayana temas ettiğini gördüğü halde, hissettiği halde, bildiği halde, Aldırış etmeyerek ve kendi mezhebinde bunun abdesti bozduğuna da itikad ettiği halde yine uyuyacak, namaz kıldıracak olursa senin ona uyman caiz olmaz. Hmm. Ama buradaki caiz olmaması farklı bir açıdan meseleye bakılıyor. Yani bana göre abdestin olup olmaması değil. Burada durum daha farklı bir yere geçmiştir. Nedir o daha farklı olan bir şey? Kişinin bu konuda aldırış etmemesi. Hmm. Yani nefs-ül emirde hakikatte abdesti olup olmaması değil. O kişinin kendi zamında ben abdestsiz dahi namaz kılarım itikadına sahip. Allah nefs emirde abdesti dahi olsa e, bu şunu gibi bir örneklendirebiliriz. İşte içtiğimiz şu su helaldir. Allah bunu haram etseydi de ben içerim der ise bir insan günah girer. Hatta Allah muhafaza belki iman dairesinden Hı. dışarı çıkar. Ama vakada içtiği şey helaldir. Ama onu haram itikadı ile geçiyor. Burada da vakada bu kişi abdestlidir kendi mezhebine göre hmm. e, veyahut da karşı taraftaki bakışına göre ama ben abdestsizdim. Kendimi öyle iltizam ediyorum, öyle kabul ediyorum diyerek namazını ona göre kılıyor. Yani hafif almak olacağı hmm. için Allah muhafaza. İman dairesinden çıkma ihtimaline binen bu kişinin ona iktida etmesi caiz değildir. Der. Hmm. O yüzden e, Hanefi olan bir kimse imamının işte bayana temas ettiğini görse ve o da bunun farkında değilse kaydı hemen hemen her kitap bu kaydı getirmektedir. Anladım. Bu tersi de olabilir. Yani Hanefi, Şafi olan bir kimse Hanefi imamı gördü. İşte elinden kan aktığını gördü ama İmam Efendi bundan habersiz namaz kıldıracak olsa benim ona iktidar etmem caiz mi? Bir Şafi olarak caizdir. Çünkü kan Hanefi Şafilerin değil Müslümanın abdestini Hı. bozması diye itikad ediyor. Peki o Abdestin... diye söylemesi gerekir mi hocam orada? Söylemesi öyle bir mecburiyeti Mecburiyet yok. Söylese de olur, söylemesi hmm, de olur. Sonra. Ama bu konuda özellikle imamlık yapan kimselerin e, arkasındaki cemaatin farklı mezheplere mensup olma ihtimalini de göz ardı etmeyerek ona göre abdestlerini hmm. alması. Zaten bir mezhebin sünnetlerine riayet ederek bir insan abdest alsa e, ve e, mezheplerin ihtilaflığından kaçarcasına, konuya dikkat edecek olsa bütün mezhepleri, bütün ekolleri, bütün görüşleri de kaptaması. kaptaması olacaktır ki bu konuda daha titiz davranmış olur. Ki biz mürşidimiz, şeyhimiz, Efendi Hazretlerimizin de böyle yaptığını biliyoruz. Hmm. Hatta namaz kıldıracağız zaman bazı kere yanındaki hoca efendiye sen kıldır, benim işte şafi mezhebine göre abdestimde sıkıntı var diyerek oysa öyle bir mecburiyet yok. Bunu söylemese de olurdu. Evet. Ama ona ne kadar incelikli davrandığının hmm. bir nevi göstergesi ki yanında Hocaefendilerin bize bu konudaki aktarımlarından Hı. bunu bilmekteyiz. Evet. O yüzden imamlık yapan kardeşlerimizin bu konuda daha titiz davranmalarını tavsiye ederiz. Evet. Peki o anda mesela şeyin namazı bozması gerekir mi hocam? Elinde mesela kan o anda mesela akmaya başladı. Arkasındaki cemaatimi de gördüm mesela. Şafi olan bir... bir kimse. Evet o imam. Elinde kanadı? Yani arkasındaki cemaat Hanefi, Hanefi. E, İmam Efendi Şafi, Şafi. elinde kan akıyor. O anda ben onu olayım. gördüğüm zaman onun o anda abdesti bozuldu demektir. Evet. Yapması gereken yanına yani kendi yerine başkasını tayin edip gidip abdestini alması gerekir. Ama bunu yapmayıp hala daha namaz kıldırmaya devam ediyorsa hmm. benim zama göre abdestsiz namazına devam evet. edeceği için benim namazım bozulacak. O anda selam verip çıkmamız gerekiyor namaz. çıkıp ona göre artık hareket edeceğim. Evet hocam. Bir başka sorumuz da hocam. Yine e, bu evlerle alakalı. E, TOKİ kurallarına girmeden önce İstanbul müşkiline sorduk. TOKİ'den bu şekilde ev alımında sıkıntı olmadığını söylediler. Ancak yakın zamanda e, Fatih Kalender hocamızın fetvasını gördüm. TOKİ'den belirtilen şartlarda ev alınmasına uygun olmadığını söylüyordu. Şimdi biz henüz evi teslim almadık. Teslim alana kadar cayma hakkımız var. Bu şekilde cayarsak sadece banka masrafları iade olmuyor. Ancak teslimden sonra cayarsak epey kesinti yapılarak iade söz konusu. Tabi biz girdiğimiz zamanlarda altın fiyatları düşüktü. Şimdi hayli yüksek. ev alırken altın bozdurduk. Biraz da zararımız var. Şimdi bu işin de caiz olmadığını öğrenince cayalım bu işten çıkalım diyoruz. Diğer taraftan da fetva aldığımız için ve zararımız olduğu için devam edelim diyoruz. Çünkü teslim aldıktan 2 yıl sonra satabiliyoruz. Belki zararımızı karşılar, karşılarız diye düşünüyoruz. Devam etmemesi uygun mu? Vazgeçmek daha mı uygun demişler. Şimdi e, bizim bu konudaki e, ifadelerimiz e, firmadan veyahut da kurumla alakalı değil akit içinde olan bir problem neydi o problem kısaca onu hatırlamamız gerekir e, semenin yani satın bedelinin meçhul olması şöyle ki size o ürünü satıyorlar. Uzun vadeli 10 yıl veya 15 yıl gibi uzun bir vadede satılıyor. Fiyatı şu anda sabit işte 300 lira diyorlar rakamı 500 lira diyorlar. Ayda şu kadar ödemeniz var ancak 6 ayda bir memura gelecek olan zam mı yansıtırız diyorlar. Memura ne kadar bir zam geleceği de belli değil. Ee, belki ilk 6 ay için belki bu kestirilebilir ama ondan sonraki 6 ay için e, belli olmaya bilir. İşte efetüfe diyorlar, seyestakır rühtemen diyorlar, beygül isticrar deniyor. Hanefi mezhebine göre konuya baktığımız zaman akit anında satın bedelinin belirgin olma şartı vardır. Bu sıhhat şartıdır. Yani bir alışverişin sahih olması için aranan olmazsa olmaz olan şartlardandır. Satın bedelinin meçhul olması belli olmaması e, nizaya sebebiyet vereceğinden dolayı yani böyle bir potansiyel olacağı için akit başlangıç itibariyle fasit kabul edilir. İşte bu bahsettiğimiz sistemde de maalesef bu sıkıntı olduğu için e, biz İsmail'e fetva kurulu olarak buna fetva vermiyoruz. Ancak bu e, bu konu iştihadi bir konu olduğunu da bilmemiz gerekir. Çünkü seyestekir rüstemen dediğimiz beyul isticrar dediğimiz, ileride insanların anlaşacağı rakam üzerine bir akit yapmak ki bu Anadolu'da birçok yerde var. E, kişi bakkala gider, bakkaldan iki, iki kilo şeker alır, oraya şeker yazılır, un alır, un yazılır. Ay sonu geldiği zaman benim borcumu ödeyeceğim der. E, defterci açar defter borç defterini işte. Der ki sen iki kilo şeker almışsın. Şu anda şeker fiyatı kaç Para, bana bu parayı ver der. Hmm. Bu da aslında bahsettiğimiz bu alışveriştir ki Hanefi fıkhına göre caiz değil. Temel kuralı. Ama buna fetva verenler yok da değil. E, Şafi mezhebinde, Hanefilerde bazı müteahhir ulema e, zaman örfünden dolayı farklı farklı bir takım gerekçelerle e, fetva verenler olmuşlardır. Ama biz bu konuda yani daha titiz davranalım, işleri biraz daha zorlayalım yani mevcude hemen kabullenmeyelim şu değiştirilme imkanı var Diyerek e, fetva kurulu olarak Hanefilerde ağırlık olan fetvayı da e, tercih etmek suretiyle onu insanlara aktarıyoruz ve bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Ama elhamdülillah ki e, yine bu ekranlarda bazı çağrılarda bulunmuştuk. Yani e, bahse konu olan işte Toki ve Emsali ki bunların başında olan e, kişilerin Müslüman olduğu hakkında duyumlarımız var. Yani bu noktada evet bir vatandaşa bir hizmettir bu. Ama bu hizmetten hassasiyet sahibi olan insanlar maalesef istifade edemiyordu bu yönde. Bunun kolayı var. Yani fiyatı sabitleyin. Biraz daha yüksek fiyat söyleyin. O Müslüman kardeşler de bundan istifadesin. Efendim filancı fetva veriyor, filancı vermiyor. Ya Mesele öyle değil. Herkese cami olsun. Herkesin helal kabul edeceği bir şekilde olsun. Bu zor bir şey değil. Yapılabilir neticede. Evet. Ki bu konuda böyle bir adım atılmasını tavsiye etmiştik. E, o veya başka bir takım etkenler e, birkaç, belki bir hafta oldu veya iki hafta oldu. Aldığım duyumda haberde bunun kaldırıldığını duydum. Elhamdülillah bu bizi çok, çok memnun etti hoşnut etti. Yani fiyatı sabitlemişler artık. Hmm. O sabit bir fiyattan 10 yıl, 15 yıl neyse bir ödeme e, planı, şeyi, çıkar. planı çıkartıyorlar. Ve karşı tarafa bunu teklif ediyorlar. Böyle bir sistem herkese gönül hoşnutu ile, gönül rızası ile girebileceği hmm. ve bizim temel kaynaklarımızda da meşru olarak gözüken bir akit sistemidir. Evet. Böyle bir yapma imkanı varken hemen mevcudu kabullenerek, şu mezhep, bu mezhep diyerek işi zorlaştırmanın e, pek doğru olacağı taraftarı değilim. Bunu belki daha önceki programlarımızda da söylemiştik. Yani zaruret denilen bir kavram var. Doğru. Hacet denilen bir kavram da var. Ve İslam fıkında bu zaruret ve hacet birçok mahsuru açar. Bunu da kabul ediyoruz. Ama günümüzde bu zarureti bir maymuncuk misalli açamayacağımız kapı yoktur diyerek her yerde zorlamamız pek uygun bir şey değildir. Aynen. Yani gerçekten zaruret var mı? Yani zaruret derken aslında hacet var mı? Hmm. Bunu biraz daha zorlayabilir miyiz? Bunun kaldırılma imkanı var mı? Çünkü birileri bir sistem oluşturuyor. O sistemin hitap ettiği Müslümanlar. Müslümanlar hemen bu konuda bir kılıf buyularak efendim bu şuna göre olur, buna göre olur dersek o sistemde hiçbir yaptırımımız olmuyor. Oysa ya bunun mademki pazarı biziz, bize hitap ediyor, o zaman bizim istediğimiz kriterlerde bunu yapın. Nitekim zorladığımız zaman olduğunu da görüyoruz. Ve orada zaruret olmadığını, ihtiyaç olmadığını da müşahede edebiliyoruz. Her daim verdiğimiz bir örnek. 85'li yıllarda mecmal fıkhiye işte el kesimi noktasında makine kesimi kanatlı hayvanlarda aslında fıkhen caiz değil olmaması gerekir illa el kesimi olması gerekir ama artık bu konuda bir mecburiyet var bir zaruret var çünkü tüketim çok fazla bu tüketime cevap vermek için el kesimi mümkün değildir makine kesimine fetva vermiş. O dönemdeki komisyon hoca evet. ve gerekçelerine baktığın zaman gerekçelerini de zaruret olarak koymuşlar ortaya. Oysa şu anda Türkiye'de Gimdes'ten aldığım bilgi doğrultusunda 3 milyon günlük kesim var. Ve bu 3 milyon günlük kesimin 2 milyonu el kesimi. Yani Gimdes sertifikalı. Hani zaruret nerede? Hani bu mümkün değildi. Demek ki şartlar zorlandığı zaman olabiliyor. Ben kendim bizatihi günlük 400 bin kesim yapan firmayı ziyaret ettiğimde el kesiminin yaptığını gördüm. Hmm. Oysa öncesinden zannederdim ki yani sistemi görmeden önce işte tavuk yatırılıyor, ayağına basıyor, kasap <gülüyor> efendi bıçalıyor, Ekber diyor, tek tek kesiyor. Hakikaten bu mümkün değil yani bu zaruret var. Oysa öyle bir sistem, konveter sistemi konulmuş. Orada makinenin olacağı yere 5-6 tane veya 4 tane firmanın büyüklük ve küçüklüğüne göre kasap sap Ellerinde çelik eldiven var. Bıçakla güzel bir şekilde kesebiliyorlar. Hmm. Çok basit bir şekilde 20'şer dakikayla birbirini dinlendirerek bunu yapma imkanları varmış meğerse. Yani Müslümanlar bazı şeyi zorladığı zaman olurunu doğru. görebiliyoruz. Hemen var olanı kabullenmek doğru bir şey değildir. Yine işte haşlama kazanları vardı. Orada da işte tüylerin yolunması için mecburdu. Bu sefer ne yapılıyordu? İşte sıcaklık derecesi, hayvanın iç derecesinden fazla olsun, olmasın tartışmalara. O konuda da elhamdülillah bazı firmaların ön ayak olmak suretiyle bunun aştığını gördük. İşte o suyun içine değil de sıcak bir yerin içine sokarak hayvanın tüylerinin yumuşatılması ve kamçılar vasıtasıyla tüylerin yolunması. Bu da imkan olabiliyor işte daha bunun gibi daha farklı bir İsteince sürü olaylar. Bir şey yani isteyince aslında talep olunca hmm. çünkü neticede bu malın e, hitap ettiği kesin Müslümanlar. Müslümanlar bu konuda ben böyle istiyorum dediği zaman üreticiler mecburdur onu öyle yapmak zorunda ama o Müslümanlara bunlar nasıl üretir süresin e, birileri bir alternatif bulursa yani bu da olur şu da olur bu da olur derse o tüketecek olan kimseler şartları zorlamayacak e, şartları zorlamazsa da karşı taraf zaten işim e, yani maddiyat tarafındadır o üretimi en ucuza nasıl yapabiliyorsa onun peşinde olacaktır evet. ve doğrultuda hareket edecektir. O yüzden burada yani mevcudu kabullenmeme adına bazı noktalarda diretilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz ki elhamdülillah bunun birçok yerde semeresinde görmedik değil, gördük. Birkaç tane önce yani biraz önce verdiğim örneklerde bunlardan sayabiliriz. Evet. Bu TOKİ meselesi de bundan ki elhamdülillah o konuda inşallah aşılmış bir konu olarak bize aktarıldı. Rabbim devamını getirsin. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ne yapayım diyor, bozayım mi bozmayayım mı? Bizim bu konuda herhangi bir yönlendirme yapma konumuna sahip değiliz. Çünkü neticede iştihadi bir konudur. Farklı bakışlarla farklı mecraların farklı şekilde fetva verebildiği bir konudur. Biz müessesi olarak fetvamızdan vazgeçmedik, dönmedik. Aynı fetvanın arkasındayız, aynı fetvayı dillendirmekteyiz. Ee, ama bu noktada kişi ister döner ister dönmez ki dönmesi durumunda bir zararı uğrayacağından bahsediyor. Yani nasıl olsa ben fetvasını aldım ee, ki iştihadi bir konudur. Dönmesem de olur mu? Kendi bileceği bir şeydir. Ee, bu konuda bizim bir yönlendirmemiz olmayacaktır. Bu Biraz da işte burada vicdana Artık başvurmaları kişinin Kendi inisiyatifine gerekecek. bırakmamız daha doğru olsa gerek. Evet hocam. Yine evle alakalı hocam... E Diyorlar ki 70.000 70 TL nakit paramız var, ev almak istiyoruz, bankaya krediye girmek istemiyoruz. 170.000, ev için 100.000 eksiğimiz var. Eksik olan 100.000 lirayı bir abimiz veriyor taksitle ama diyor ki 140.000 TL olarak alırım. Bu caiz midir veya nasıl olmalı helal olması için? Şüphesiz bu teklif faizdir. Yani Hı. ben sana 100 lira borç veririm, verdiğim 100 lira 170 lira olarak senden geri isterim derse e, bu Faizi bankaların vermiş olduğu krediden veyahut da işte tefecilerin vermiş olduğu krediden hiçbir farkı olmaz. Hı hı. Peki ne yapılması gerekir? Karşı tarafı yani borç veren kimsenin de böyle bir talebi varsa, böyle bir fazlalık alma isteği varsa veya parasının değer kaybı diye. Burada murabaha usulüne gidebilirler. Yani nedir murabaha usulü? Al-sat usulü örneklendirelim. İşte kardeşimizin verdiği örnek üzerinden gidelim. Dairenin fiyatı kaç paradır diyor. 170, lira. 170 lira diyor. Bizim 70 lira hmm. paramız var. 100 lira eksiğimiz evet. var. Bu durumda o 100 lira verecek olan kimseyi de bu daireyi ortaklaşa satın alırız. Hı hı. 70 lirasını ben veririm, 100 lirasını o verir. Ve bu fiyat doğrultusunda ne kadarı, yani yüzdelik olarak bu dairenin işte yüzde şu kadarı sizin olacak, yüzde bu kadarı da benim olacak hı hı. verdiğim bedel. Evet. Daha sonradan siz kendi hissenizi, üzerine karınızı koyarak, ee, şu kadar bir bedel karşılığında bana vadeli satarsınız. Hmm. Yani birinci alışverişi yaparız. Ürün her ikimizin ortak bir ürünü olur. Tabi burada tapuda illaki her ikimizin üzerine geçme mecburiyeti yok. Bu resmiyetle gerekli. alakalıdır. Evet. Çünkü belki alım satımdan kaynaklı vergi maliyeti yükseltecektir. Hmm. Ee, bu da neticede bana zarar verecektir. Bunun önüne geçebilme adına eğer güven noktasında da aramızda bir sıkıntı yoksa tapunun tamamı benim üzerime verilebilir. Hmm. Veya senin ve benimin Güvendiğimiz üçüncü bir kişinin üzerine verilebilir. Bu önem ifade etmez. Hı. Ama normalde burada akit olarak iki akit yapılmalı. Önce ürünün ortaklaşa satın alınmalı ve daha sonradan siz yani kar elde etmek isteyen, murabaha yapmak isteyen kimse kendi hissesini, üzerine karını da eklemek suretiyle aylık olarak şu kadar ödemelerle bunu ben size hmm. sattım diyerek ikinci bir alışveriş yapmalı. Heh. Böyle yapıldığı zaman o kişinin fark alması caiz olur. Çünkü neticede bir ticaret yapmıştır. Hmm. Bir mal almış ve o Taksika malı satmıştır. E, almış olduğu mal, yekün bir bütün bir mal da olabilir. Bir malın hissesi de olabilir. Hmm. Hisseli olarak aldığı malı peşinde satabilir, vadeli de satabilir. E, satarken karlı da satabilir, zararlı da satabilir. Evet. Neticede bunları bey kapsamında yani alışveriş kapsamında değerlendirileceği için herhangi bir mahsul lazım gelmez. Aynı sonuca ulaşabilir. Yani dediği gibi verdiği rakamı fazlasıyla karşı taraftan tahsil edebilir ama helal yoldan buna ulaşır. Ki helal yoldan ulaşması bu kişinin hem günah düşmemesi hem diğer tarafa bir nevi yardımcı olması ki burada eğer niyetinde bu da varsa Hı -hı. bundan da şüphesiz sevap alacak. olacak. ]dır. Diğer taraftan da zarar da etmiş olmayacak. Bir de bir haramda kaçmış olacak ki bunların hepsinin bir bütün olarak baktığımız zaman insan için güzel, karlı bir sistem olmuş olacak hem dünyevi hem uhrevi olarak. Evet hocam. Bu soruyla birlikte arkadaşlarımıza uyarıyor. Programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son olarak dua babına neler söylemek istersiniz? Allahü Teala Hazretleri yaratılış gayemiz noktasında bu dünyada ömür sermayemizi tüketebilmeyi bizlere hayırlısıyla nasip etsin. Anladım inşallah. Ki hakikaten önemli olan budur. Çünkü dünya meşgalesi bizi yaratılış gayemizin unutmamıza sebebiyet veriyor. Hatta işin içinde olan, ilimle iştigal eden, medresede, tekkede vazifeli olan kişilerden bile bunu görebiliyoruz. Yani o meşgale öyle bir hale geliyor ki tamamıyla kişinin yaratılış gayesine aykırı bir takım hal ve hareketlerde bulunmasına sebebiyet verebiliyor. Nerede kaldı ki tamamıyla dünyanın içinde olan kişiler hangi durumda olsun? O yüzden birbirimizi uyarmamız gerekir. Sahabe-i kiramın kendi aralarında buyurduğu gibi gel iman edelim yani imanımızı tazeleyelim. Dini sohbetler yapalım. Birbirimizi teşvik etmemiz gerekir. Ki o ashabın yaptığı gibi işte bu sohbet olabilir veya bir ders olabilir. Gel filan hocanın bugün işte sohbeti var. Tek başıma gitmek istemiyorum. Seninle beraber evet. gidelim diyerek birbirimizi bu noktada da teşvik etmek gerekir. Rabbim inşallah bu noktada cümlemize şuur ihsan eylesin. Ee, niyet ihsan eylesin. İhlas Amin. ihsan eylesin. Bu vesile de ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Abi, Çok cümlemize. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımızın sonundayız. Sizler sorularınızı sorularınız bizlere yine ilmi tv.com tv.com.tr ve e, whatsapp'a Lale Gül TV'nin WhatsApp adlı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Tabii ki daha önce yapmış olduğumuz sorularımız için de yapmış olduğumuz programlarımızı izlemeniz açısından sizlere ilmihal.com.tr sitemizi hazırladık. Ee, arkadaşlarımız buraya bütün bölümleri yüklediler ve yapılan bütün soru cevaplar da tek tek orada var. Arama butonuna yazmak istediğiniz, sormak istediğiniz sorulardan bir kelime yazarak da yine o konuyla alakalı bütün cevaplanmış sorulara tek tek ulaşma imkanına sahip olabilirsiniz diyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz mevla emanet olun. efendim.